Selahat ve selam peygamber efendimize, şerefli ailesine ve şerefli arkadaşların üzerine olsun. Güzel kardeşlerim, peygamber efendimiz Mekke müşriklerinin dev bir orduyla Medine'ye hareket ettiklerini öğrenmişti. Arkadaşlarıyla istişarede bulundu ve Hz. Selman-ı Farisi'nin fikrini hemen devreye soktu. Hendek kazılacaktı. O güne kadar o coğrafyada böyle bir taktik kullanılmamıştı. Hendek kazma işi süratle yürütülüyordu. Sel dağlarının Uhud'a doğru uzantı sayılabilecek bir tepecik vardı. Resulullah Hendek kazılma görevini taksim ederken, bu tepenin önlerinden geçen 40 ziralık bölümün kazılmasını Amr bin Af. Selman Farisi, Huzeyfe, Noman bin Mukarin ile Ensar'dan altı kişiye vermişti. Hazreti Amr bin Afrodiyallahın anlatıyor. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem hem de kazımı için belli bir hat çizmişti. Her on kişiye kırk ziralık bir bölüm ayırmıştı. Beni Kureyza'dan da kazma işlemi için Balyoz gibi malzemeleri ödünç almıştı Resulullah hendek kazma işine bizzat kendisi katılıyor Durmaksızın çalışıyor bazen takatten düşüyordu Kendisine ya Resulallah biz yeteriz Sen kendini yorma dediğimizde Ben sizlere ecirde ortak olmak istiyorum buyuruyordu Hazreti Amr radıyallahu an sözlerine şöyle devam ediyor ben, Selman Huzeyfe, Numan bin Mukarrin ve Ensar'dan altı kişi kırk ziralık bir bölümü birlikte kazıyorduk. Kazarak Zübab tepesinin altına kadar geldik. Hendeyin ortasında Allah karşımıza dev bir çakmak kayası çıkardı. Elimizdeki demir balyozu kırmış, bizi çaresiz bırakmıştı. Biz de, Selman Resulullah'ın yanına çık Bu kayanın durumunu haber ver Ya kazımı başka bir yöne dolu ilerletelim Ya da bir çare bulalım Yakın bir güzergahtan devam etme imkanı var Ancak Allah Resulünden izinsiz Çizdiği hattan ayrılamayız dedik Peygamber Efendimiz kendisi için kurulan Kubbemsi Türk çadırındaydı Efendimiz'e durumu anlattılar Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Selman'la beraber hendeye indi. Balyozu Selman'ın elinden aldı, balyozu kaldırarak kayaya indirdi. Kayadan müthiş bir kıvılcım çıktı. Işığı yayılan bir şimşek gibiydi. Parlaklığı karanlık bir gecede yayılan şua gibi Medine'yi çevreleyen iki dağ arasını doldurmuştu. Peygamber Efendimiz tekbir getiriyordu. Bu fetih tekbiriydi. Sonra ikinci darbeyi vurdu. Birinci darbede yaşanan, ikinci darbede de yaşanmıştı. Sonra üçüncü darbe. Taş üçüncü darbeyle paramparça olurken, aynı şekilde ve aynı manzara yaşanıyordu. Taş parçalandıktan sonra, Peygamber Efendimiz Selman'ın elinden tutarak hendekten çıktı. Resulullah, her vuruşunda çıkan şimşeklerin ve ışınların izahını beyan buyurdu. İlk darbeyi vurduğumda yayılan ve sizin de gördüğünüz ışığın içinde Kisra'nın Hire ve Meday'ın saraylarını gördüm. Sanki köpeklerin sivri dişleri gibi sıralanmışlardı. Cibril, ümmetimin bu sarayları ele geçireceğini haber verdi. İkinci darbede yapılan ışık içinde ise Kızıl Bizans saraylarını gördüm. Onlar da sanki köpek dişleri gibi sıralanmıştı. Cibril, ümmetimin onları da ele geçireceğini haber verdi. Gördüğünüz üçüncü darbenin yaydığı ışığın içinde de sana'nın köpek dişleri gibi sıralanan sarayları, köşkleri gözümün önünde aydınlandı. Cibril, ümmetimin onları da fethedeceğini müjdeledi. Müjdelar olsun. Sabe Kiram Allah'a hamdolsun Vadi gerçek vaattir kuşatmadan sıkıntıdan sonra zafer vadidir diyorlardı münafıklar hemen devreye giriyordu alaylı alaylı konuşuyorlardı öyle diyorlardı Size verdiği ümüde boş vaatlere hayret etmiyor musunuz? Şaşırmıyor musunuz? Nasıl Medine'den bakıp Kisra'nın Hire ve Mada'in saraylarını görüyor? Nasıl onların fethedileceğini söyleyebiliyor? Şu anda korkudan hendek kazıyorsunuz. Düşman karşısında meydana çıkmaya bile korkuyorsunuz. Münafıkların bu durumları ayetlere konuluyordu. Aksab suresinin 12. ayetinde Ve o anda münafıklar ile Kalplerinde hastalık bulunanlar Meğer Allah ve Resulünün Bize vaat ettikleri Sadece aldatıcı Kuru vaatlermiş diyorlardı buyruluyor. Müminler bir damla suyu Ve bir damla sudan Deryaları var eden Rabbi Rahim'e bütün Varlıklarıyla bağlanmışlardı Bir hücreyi sonradan milyarlarca hücreden, nice varlıkları var eden Rahman-ı Rahim'e bütün kalpleriyle iman etmişlerdi. İman edenlerin zirvesinde ise peygamberler vardı, peygamber efendimiz vardı. Onlar bütün oluşumların perdelere takılmadan Rabbi Rahim'in tarafından gerçekleştirildiğini yakinen bilirlerdi. Onlar aynı zamanda varlıklar aleminde var olan sünnetullahı da çok iyi bilirler ve hayatlarını ona göre düzenlerlerdi. Efendimiz aleyhissalatü vesselam balyozu kayaya vurduğunda bir kıvılcım oluşuyordu. Kıvılcımın oluştuğu aydınlıkta rahman Rahim Resulüne ümmeti için gelecekteki ikramları gösteriyordu. Her bir vuruşta ümmetinin edeceği coğrafyalar ve coğrafyaların bağrındaki hazineler gösteriliyordu. Hazreti Süleyman Aleyhisselam, Belkıs'ın tahtının hemen getirilmesini istemişti. Çevresindekilerden biri, Siz oturup kalkıncaya kadar getiririm diyordu. Yanındaki bilge ise, Bir gözü yumup açmak kadar bir sürede getiririm diyordu. Ve bir anlık zaman diliminde, bir başka diyardaki Belküz hükümdarının tahtını getiriyordu. Allah kuluna ne murad ederse, kulu o nimetlerle donanırdı. Rahman-ı Rahim, salih kullarına vermeyi çok severdi. Kerim olan Rabbimiz, kullarına her dem ikramlarda Bulumurdu. Bulutuflar genelde Sünnetullah ikliminde ceryan ediyordu. Bulutufların bazıları ise Sünnetullah ilkelerini aşıyordu. Sünnetullah ilkeleri varlıklar alemi içindi. Varlıkları bağlardı. Sünnetullah ilkeleri Rabb-i Rahimi bağlamazdı. O ne murad ederse o gerçekleşirdi. O kadiri mutlaktı. Peygamber Efendimiz ve şerefli arkadaşları heyecanla hendek kazıyorlardı. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam o büyük taş için hendeye inerken, şerefli arkadaşlarından Cabir bin Abdullah, Resulullah'ın karnına taş bağlamış olduğunu gördü. Cabir radıyallahu anh'ın kalbinde derin bir acı oluştu. Belli ki Peygamber Efendimiz son derece açtı. Açlığını bastırmak için, açlığını hissetmemek için karnına taş bağlamıştı. Peygamber Efendimiz Hendek'ten çıktıktan sonra Hazreti Cabir evine gitmek için resul Ekrem Efendimiz'den izin istedi ve hemen evine vardı. Hanımına Allah Resulü'nü öyle bir durumda gördüm ki dayanılması mümkün değil. Yemek yapabileceğim bir şeyler var mı diye sordu. Hanımı biraz arpa ile bir oğlak var dedi. Hazreti Cabir radıyallahu an oğlağı kesip etlerini parçalarken hanımı da el değirmeninde arpayı öğüttü. Parçalanan etler büyük bir toprak tencereyle ateşe kondu. Hanımı da öğüttüğü unu hamur haline getirmiş yoğurmuştu. Biraz sonra ekmek oluyor, etler pişmeye başlıyordu. Cabir radıyallahu an geliyor. Resulullah'a yaklaşıyor ve kulağına fısıldıyordu. Yemeğin hazırlandığını, 3-5 arkadaşıyla davet ettiğini dile getiriyordu. Peygamber Efendimiz "Yemek ne kadar?" diye sordular. Cabir radıyallahu an bir tencerelik diyordu. Efendimiz aleyhissalatu vesselam "Çok ve güzel." buyurdular ve Cabir'e "Hanımına söyle, ben gelinceye kadar Tencereyi ateşten indirmesin Ekmeği de fırından çıkarmasın buyurdu Biraz sonra Resulullah Kalkın Cabirlere gidiyoruz buyurdu Bütün sahabe-i kiram Cabir'in evine geliyorlardı Hz. Cabir gelenleri görünce Ne yapacağını şaşırıyor ve O an ne kadar utandığımı ancak Rabbim bilir diyordu Hemen hanımının yanına giriyor ve Yandık ey hatun Resulullah bütün arkadaşlarıyla beraber geliyor diyordu. Hazreti Cabir'in hanımı, Resulullah yemeğin ne kadar olduğunu bilmiyor mu diye soruyordu. Cabir de evet biliyor demişti. Hazreti Cabir'in hanımı o halde telaşa gerek yok diyordu. Peygamber Efendimiz, Hazreti Cabir'in evine geldiğinde, Cabir'in hanımına ekmek ve et dağıtma hizmetini kendine bırakmasını, kendisinin evin diğer hizmetlerini yapmasını buyuruyordu. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam sofralara tabaklarda et dağıtıyor, tekrar tekrar dağıtıyor, herkesin doymasını istiyor, tekrar isteyenlere yine veriyordu. Herkes doymuştu. Tenceredeki yemek sanki hiç yenmemiş gibi aynen duruyordu. Tandırdaki ekmekten de hiç eksilme olmamıştı Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Daha sonra Hazreti Cabir'in hanımına Siz de yiyin ve artanını hediye edin İnsanlar açlık çekiyor buyurdular Hazreti Cabir'in hanımı yemeğini yiyor Sonra da akşama kadar dağıtıyordu Müminler çok yorgun düşmüşlerdi Takatsız kalmışlardı bir de ciddi boyutlarda açlık içindeydiler Çoğu açlıklarını bastırmak için Karınlarına taş bağlamışlardı ve u Teâl Kulu Cabir'in gönlüne bir mana düşürüyordu O evine geliyor Yemek hazırlanmasını söylüyordu Sonra da gelip Resulullah'a davet ediyordu Bir kulunu doyuran Bin kulunu doyururdu Zaten yediren ve içiren oydu Peygamber Efendimizin kısa ve özlü yemek duası öyleydi. Bizlere yediren ve içiren Allah'ım, sana sonsuz hamd olsun. Bizleri Müslüman kılan Allah'ım, sana sonsuz şükürler olsun. Kul derin bir açlığa düşar olurdu. Rabbi ona nimetini lütfederdi. Kulda bütün varlığıyla, Rabbi Rahim'ine derinden derine hamd ederdi. Bütün varlığı,